55. Numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in Şam'a ordu gönderirken komutanlarına insanları davet etmelerini emretmesiye Allah'ın Resulü'nün halifesi, sen yürüyorsun, biz ise hayvanlar üzerindeyiz, bu nasıl olur, dediler, Hazreti Ebu Bekir ben bu adımlarımı Allah yolunda atılmış adımlar olarak kabul ediyorum, dedi, sonra onlara şu tavsiyelerde bulundu, size önce Allah'ın takvasını yani ondan sakınmayı, korkmayı tavsiye ediyorum, Allah yolunda savaşınız, dünya için değil, Allah'ı İnkar edenlere savaş açınız, Allah kendi dinine yardım edecektir, sakın ganimet malından çalmaya kalkışmayınız, hile yapmayınız ve korkmayınız, yeryüzünde fesat çıkarmayınız, size emredileni yerine getirip isyan etmeyiniz, müşriklerle karşı karşıya geldiğinizde onları şu üç şeye davet ediniz, size icabet edecek olurlarsa serbest bırakınız ve onlarla savaşmayınız, onları İslam'a davet ediniz, eğer icabet ederlerse kabul ediniz, sonra onlara kendi memleketlerinden muhacirle Müslümanların memleketine göç etmelerini söyleyiniz, eğer bu göçe razı olurlarsa onlara söyleyiniz ki muhacirler için geçerli olan her şey onlar için de geçerli olacaktır, İslam'a girerler, fakat muhacirlerin yurdu yerine kendi yurtlarında kalmayı seçerlerse onlar da Müslümanların göçebeleri gibidir, onlar için de Allah'ın müminler üzerine farz kıldığı hükümler icra edilecektir, ancak Müslümanlarla cihada çıkıncaya kadar kendilerine fey ve ganimetten hiçbir pay yoktur, İslam'a girmeyi reddederler onları haraç vermeye çağırınız, bunu kabul edecek olurlarsa onlarla yine savaşmayınız, yok eğer buna da yanaşmazlarsa Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaşınız, hurma ağaçlarını kesip yakmayınız, hayvanları öldürmeyiniz, meyveli ağaçlara dokunmayınız, kiliseleri yıkmayınız, çocukları, ihtiyarları ve kadınları öldürmeyiniz, siz kendilerini ibadethanelere adamış bazı kimselere rastlayacaksınız, onları kendi halleriyle baş başa bırakınız, onlara dokunmayınız, başları ortasına şeytan yuva yaptığı, yani başlarının ortasını tıraş edip diğer taraflarını bırakan bazı kimselere rastlarsanız böylelerinin boyunlarını vurunuz, çünkü bu bir paroladır.